meselemiz bizim dirayet gösterip tarafımızı belirleme meselesidir herkesin içinde büyük putlar vardır kadının içinde putlar var erkeğin içinde putlar var çocuğun kendine göre putları var ihtiyarın kendine göre putları var gencin kendine göre putları var bu putlar filan acanın İçimize sızdırdığı şeyler değildir. Rabbimizin yaratırken kalp gibi, ciğer gibi, böbrek gibi filan filan organ gibi içimize koyduğu şeylerdir. Allah böyle buyuruyor: Zügyin elin nasi, İnsanlara şehvetlere düşkünlük güzel gösterildi buyuruyor. Kim kim yarattıysa? Bizi yaratan karşı cinse alaka ile yarattı bizi. Bizi yaratan bahçede çimlerin üzerinde çay içme zevkiyle yarattı. Bizi yaratan bineyim olsun, hızlı gideyim arzusuyla yarattı. Bizi yaratan ziraat yapayım diye yarattı. Böyle bir İç donanımla yaratıldık. Bunu inkar edemeyiz. Atamayız da. İleride, ciğer hastası olurum, astım hastası olurum diye, gençliğinde insan, ciğerlerini söküp attırabiliyor mu? İleride, kanser olurum korkusuyla, ben kanımı boşaltayım, oksijenle yaşayayım, diye biliyor musun? Milyonlarca, hastalık korkusuyla beraber, o hastalığın, nedenini de içinde barındırmak zorundasın yoksa yaşayamazsın aynı şekilde ileride filan günaha batarım diye haram görürüm diye gözünü çıkarıp atamazsın İleride faiz yerim korkusuyla mideni çıkarıp atıp midesiz bir adam olarak yaşayayım diyemezsin bu yapımızla yaşamak zorundayız dostlar hepimizi Allah bu Sözünü ettiğimiz iç putlarımızla yarattı. İçimizde puputlarımız var.